Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi lezî hadâna lihâzâ ve en ve ve salli ve ve ve habibina Muhammedin ve ve sahbihi Güzeller güzeli güzel Mevlamın güzeller güzeli güzel peygamberimize indirdiği, okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel Kur'an'ın, ilim, merhamet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları, dünya ve ahiret sıkıntılarının tümünden kurtuluş ve esenlik, sonsuz dünya ahiret huzur ve mutluluğu üzeriniz olsun. Selamun Aleyküm. Çıkmış olabilmenin şükrünü yapabilmek Gündüzün kıymetini Geceyi yaşadıktan sonra Başka bir boyutuyla anlayabilmek Evet evet Huzurun mutluluğunu Huzursuzluğu gördükten sonra kavrayabilmek Cevherin kıymetini Mücevherci bilir Altının kıymetini sarraf bilir Usulünden Allah'ın bizlere sonu bir cevher vardı Hazreti Adem ile başlayan Sevgilimiz rehberimiz, yegane önderimiz Hazreti Ahmedi mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile tamamlanan ilim, merhamet ve aşk medeniyeti mübarek din İslam. Bu İslam'ın insanları ne kazandırdı? Bu İslam'ın hayattan çıkarıldığı belli bir kavime ya da belli bir ortama sabitleştirilip dünyanın evrenselliğinden uzaklaştırıldığı zaman nelere getirdiği ne sorunlar bıraktığını anlamak için İslam'ın zuhur ettiği zamanların ortamına bakmak belki daha uygun olacaktı. Çünkü hakikaten söz uygun olacak olursa suyun kıymetini susuzluğu tatmış olanlar daha iyi anlar. Gençliğin kıymetini ihtiyarlar daha iyi anlar. Efendimizin hadisinde de buyurdukları gibi boş vaktin kıymetini zamanı olmayanlar anlar. Sağlığın kıymetini hastalar anlar. İslamiyetin kıymetini Hz. Adam ile başlayıp Efendimiz ile kemal ve elgunla eren mübarek dinin kıymetini, manasını, mesajını, onsuz Allah bırakmasın bizi de, onsuz olan zamandan ibretlerle daha başkanlıyabiliriz. İlim, merhamet ve aşk medeniyeti mübarek İslam'ın müdarip, mahzun, boşluğa sürüklenmiş olan insanlığa neler getirdiğini ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ etmiş olduğu İslam talimatının insanlığa nice hizmetler olduğunu hakkıyla anlayabilmek için o zamanki dünya ahvaline, o zamanki umumi ortama, o zamanki dünya geneline bir bakış atmak yerinde olur. Miladi 6. asırda dünyanın üstünü kalın siyah bulutlar kaplamıştı. Dünyada insanlığın en muhtaç olduğu şey huzur ve sükunet, asayiş ve emniyet kalkmış gibiydi. Dünyanın birçok köşeleri kanlı boğuşmalara sahne oluyordu. Misal, İspanya ve Güney Fransa'da saltanat davaları yüzünden siyasi boğuşmalar, kargaşalıklar vardı. Fransa'da Vizigotlarla Franklar arasındaki nizalar tarihin en hazin sayfalarını yazıyordu. Anglo-Saksonlar ile İngiltere adasını istilalarıyla, musallatlar ile uğraşıyorlardı. Orada da kanlı boğuşmalar bulunuyordu. Bugün sanat ve medeniyet kaynağı olduğunu iddia eden İngiltere o zaman vahşet içindeydi. Koyu bir cehalet ve zulmün içinde bocalıyordu. İtalya'da Romalılar eski şöhret ve ehemmiyetlerini kaybetmiş, o koca imparatorluğun merkezi Roma şehri sırf dini bir merkez haline gelmişti. Bir Roma, Germen Millet Camiası yapmak, yeni bir Doğu Roma İmparatorluğu kurmak isteyen Teodorik bunu yapamadan ölmüş, İç ve dış entrikalarla sarsıldıktan sonra Roma'da kurduğu bu Germen hakimiyeti nihayet bulmuştu. Bu hakimiyetin hudutları Sicilya'dan Tuna kaynaklarına ve Dalmaçya alplerine kadar uzanan sahalarda bulunuyordu. Bizans eski tarihi şöhretini silinmiş, sönük bir haldeydi. Batı Avrupa doğudan Ren nehrinin döküldüğü yerden başlayarak doğuda Tuna'nın ağzına kadar kargaşalık içinde çalkalanıyordu. Yeni yeni istilalara maruz bulunuyordu. İskandinavyalılar, Norveçliler, Danimarkalılar, Hunların tığırına koymuşlardı İstila peşindeydiler. Milletler göçüyordu, devletler çöküyordu. Bu memleketler Hristiyanlık yeni yayılıyor, eski iptidai dinin izleri siliniyor, mezhep ve din mücadeleleri gerçekleşiyordu. Avrupa'da vaziyet kısaca böyle bir manzara arz ediyordu. Asya'ya gelince o da Avrupa'dan hiç de aşağı değildi. Lisanların ve fikirlerin kaynağı olan Hint ve Tibet, siyasi ve felsefi meselelerin en gariplerine sahne olan Çin, iç ve dış harplerle, dini münazaralarla birbirine girmişler, boğazlaşıp duruyorlardı. Asya'nın kuzeyi o zaman henüz malum bile değildi. İran ise Bizans'ta daimi bir harp halindeydi. Irak mezhep kavgalarına sahne oluyordu. Afrika'da ise Romalılar ve Yunanlılar Mısır'ın kanını emiyorlar. O eski medeniyet ülkesini sömürüyorlardı. Afrika'nın kuzeyini aynı siyah bulutlar kaplamış korkunç fırtınalar kasıp kavuruyordu. Bütün dünyayı saran bu hadiseden kurtulabilmiş tek bir toplum ve tek bir ortak bölüm vardı. Arabistan Yarımadası. Onun ortamını incelemeden önce onun komşularını 3-5 memleketle inceleyecek olursak şöyle kısaca bir göz atmak belki yerinde olacak. İslamiyetin Hz. Muhammed ile yeniden canlanması esnasında İran'da Sasani'ler hakimdi. İran'ın doğusunda ve kuzeyinde Türkler batısında ve kuzeyinde Romalılar vardı. Ön Asya'da Birbirine rakip olan İran ve Bizans devletleri arasında sürüp giden boğuşmalar oluyordu. Nuş Rivan, Bizans'ı mağlup etmiş, Suriye'yi almış, Antakya'yı yakmış, yıkmış, Anadolu'yu baştan başa talan etmişti. Bizans'ı yıllık 30 bin altın vergiye bağlamıştı. Yemen kıtasını da İran'ın hakimiyeti altına sokmuştu. Nuş ölümünden sonra İran'da sükut başlamıştı. Hüsrev Perviz, Mısır ve Suriye'yi zapt etmiş ise de sonunda Kayser Heraklius onu mağlup etmişti. Sonra İran'da taht ve saltanat kavgaları başlamış, siyaset entrikaları memleketi sarmıştı. Hüsrev Perviz'in fazla müsrifliği, israfta bulunması, toplumun mal ve mülkünü müsaade etmesi gibi haller vaziyeti hepten kötüleştirmişti. Memleket içinden ve dışından kaynaşıyordu. Toplumsal düzen, bozulmuştu. İslamiyetin zuhuru meydana çıkması sırasında İran toplumu Avam ve Zadegan sınıflarına bölünmüştü. Avam sınıfı istismar olunuyordu. Devletin resmi dini zerdüşlüktü. Bu din adamları hükümdardan ziyade nefus sahibiydiler. Hükümet bunların elindeydi. Irak'ta Mecusi, Zerdüşlük, Hristiyanlık birbiriyle mücadele içindeydiler. 6. asırda Bizans, İran'la, Hazer Türkleriyle, Bulgar Türkleriyle komşuydu. Bizans bir süküt halindeydi. Kumar masaları, hamam eğlenceleri zevk ve sefa almış yürümüştü. Taht kavgaları bu sükütü kolaylaştırıyordu. Bundan faydalanan Afrika, umum valisi Heraklius, kuvvetli bir donanma ile İstanbul'a gelmiş ve darbe yaparak tahta geçmişti. Bundan önce İran Şahı Nuşrevan Kadıköy havalisine kadar ilerlemişti. İran ve Yunan mücadeleleri pek eski olarak tarihte sürekli cereyan ettiği için pek alışılmamış gibi bir şey değildi. Her ikisi de dünyaya hakim olmak sevdasındaydılar. Bu mücadelelere en fazla Suriye toprakları sahne oluyordu. Miladi 616 yılına kadar Suriye'de katliam devam etmişti. Acemlerin istilaları sırasında burada Hristiyanlardan 90 binden fazla insanın öldürüldüğü kaynaklarda geçmeye devam eder. Heraklius, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret yılı olan milad 622 tarihinde kuvvetli bir ordu ile yürüyerek İranlıları Ninova civarında dehşetli bir mağribiyete uğratmıştı. Heraklius, İranlıları yenip tekrar ele geçirdiği Kudüs'e girdiği zaman İslam peygamberi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisini İslam dinine davet eden mektup aldı. Kelbi andan. Heraklius o zaman hiç hatırına getirmiyordu ki 10 sene sonra bu İslam peygamberinin orduları onun ordusunu Ecenadin muharebesine mağlup edecekler. Kendisi de ağlayarak Suriye'ye terk edecek. Bu asırda Rumlar Avrupa'da Gotların hücumuna uğramışlardı. Hunlar da Şark'tan Roma'yı tehdit ediyorlardı. Gerek İran ve gerekse Bizans'ta din ve mezhep kavgaları oluyordu. Bu din mücadelelerine Yahudiler de karışıyor, hadiseleri körüklüyorlardı. Yahudiler Hristiyanları, Hristiyanlar da Yahudilere fırsat buldukça öldürüyorlardı. Yalnız devlet adamları değil, din adamları da ellerini kana bulamaktan çekinmiyorlardı. Her taraf kan içindeydi. Yahudiler o devirde Rumlardan intikam almak için icra ettikleri efal cümlesinden İranlılardan 80 bin Hristiyan esir almışlar ve hepsini katliamla öldürmüşlerdir. Mısır, tarih boyunca birçok istilalara uğramış bir ülkeydi. Türkler, İranlılar, Büyük İskender, Romalılar Mısır'a sürekli ele geçirmişlerdi. Romalılar, M.S. 30 yıl evvel Mısır'ı memleket haline getirmişlerdi. Roma, orada bir vali bulunduruyordu. Valinin merkezi İskenderiye şehriydi. Romalıların istilasından sonra Mısır'da eskisi gibi büyük binalar, mabetler vücuda getirilmemişti. Mısır, ilim, sanat ve iktisadi yönlerden şükruta başlamıştı. Toplumsal nizam, düzen günden güne bozulmaya yüz tutmuştu. 172 yılından itibaren Mısır ahalisi Roma idaresine karşı ayaklanmaya başladı. Evvelden Yahudilerle Romalılar arasında İskenderiye civarında başlayan kargaşalıklar yavaş yavaş bütün Mısır'a yayılmıştı. Roma'nın koyu zulmü istisizm ceryanlarını yol açtığından Romalıların şiddetli taziklerine rağmen Hristiyanlık Mısır'da süratle yayılmaya devam ediyordu. Romalılar buna mani olmak için birçok yerlerde yaptıkları gibi Hristiyanları kılıçtan geçiriyorlar arslanların ağzına atıyorlar canavarlara parçalatıyorlardı. Buna rağmen Hristiyanlık Mısır'da yayılmaya devam etmişti. En sonunda Roma kendisi de Hristiyanlık hizmetçisi kesilmişti. Asıp kestikten, yakıp yıktıktan sonra Roma'nın Hristiyan olması Hristiyan inananlarına geniş bir nefes aldırmıştı. O zaman Mısır'da birçok manastırlar yapılmış, rahipler, keşişler çoğalmış, kiliselere ve manastırlara birçok arazi tahsis edilmiş, bu yüzden devletin geliri azaldığından vergiler artırılmıştı. Sırtlarına Ağır vergiler yüklenen halk günden güne fakir düşüyordu. Mezhep ihtilafları, din kavgaları da almış yürümüştü. Halk bunlardan bıkmış, ağır vergiler altında eziliyordu. İslam fatihlerini bu yüzden bir kurtarıcı olarak karşılayacaklardı yıllar sonra. İşte İslam'ın Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yeniden inkişaf olmadan önceki Arabistan yarımadasındaki komşuların durumu da böyleydi. Bütün dünyada sınıf farkları vardı köleler, esirler pek acınacak halde bulunuyorlardı. Hele kadınların birçok haklardan mahrum tutuldukları, erkeklerin elinde bir köle muamelesi gördükleri, eşya gibi alınıp satıldıkları göz önüne getirilirse, insanlığın ne kadar acıklı bir vaziyete düştüğü kolayca anlaşılabilir. İlim merhamet ve aşk medeniyeti İslamiyet, zayıfların dostu olarak ortaya çıkmıştı. Her türlü sınıf farklarını ortadan kaldırmış, dünyanın hala erişemediği, mükemmel, tam bir şekilde ilan edilmiş, müsavahatı tedbik etmiş, ilan etmişti. Fransız, büyük ihtilalinin binlerce insan kanıyla yazdığı insan Hakları Beyannamesinden bugün, Birleşmiş Milletler Camiası'nın dünyanın yarısında tatbik edebildikleri insan hakları beyannamesinden o zaman eser yoktu. Bunları bundan 14 asır önce İslam Peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Veda hacında bütün insanlığa çok büyük bir ifade tarzıyla ilan etmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa hitap etmiş ve insanlara insan hakları evremsel beyannamesinin ne olduğunu o zamandan söylemişti. Nasıl ki tatbik edilmeyen nice beyannameler ve beyanat vardır. Halbuki ilim, merhamet ve aşk medeniyetinin ilan ettiği, tesis ettiği şeyler teker teker tatbik edilmişti. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu an Dünyada adaletin timsali olan bu mübarek zat hem demiş hem de dediklerini öylece yapmıştır diğer eshabeler gibi. Bugün adaletten ve demokrasiden bahsedenler hani nerede? Tatbikleriniz. Ömer hak bildiği ve hak olduğunu söylediği şeyleri bizzat kendisi de yapmıştır. Laf kolaydır. Fakat iş yapmak, gerçekleştirmek zor oluyor bazen. Dediklerini tatbik edenler az oluyor bazen. Dava adamı, iş adamı olabilmek, halka kendisi örnek olmak, işte büyüklük bu olsa gerek. Halkın başına geçtikten sonra kendisinin halktan bir fert olduğunu unutmadan yaşayabilmek, işte Hazreti Ömer'in dünyayı hayran eden azameti burada. Halk, Arap'a ekmeği yerken onun boğazından beyaz ekmeğin geçmemesi. Halk, yamalı elbise giyerken o Cicili bicili elbiseler içinde Rahat edemiyorken İşte bu Halka taziyet dağıtılırken Evinde ekmeğini Zeytinyağına banarak yiyen insan Kayserin Bizans'ın elçileri Onu kırda bir taşı Başına yastık yapmış uyurken görürler. İşte halk adamı işte böyle olur İslamiyet insanlığa böyle misaller ve örnekler Vermiştir Böyle önderler kazandırmış insanlığı kurtarmıştır Yoksa İnsanlığın çaresizliği, perişanlığı sürüp gidecekti. İslamiyet gelmemiş olsa biraz önce bahsettiğim kargaşalıklar, tüm dünyayı da süren adaletsizlikler, yanlışlıklar manzarası hala devam edecekti. Bakınız, insanlığın nasıl bir duruma düştüğünü biraz daha belirtmek için insanlığın yarısı olan kadınların durumundan bahsedelim tüm dünyada. Kadının toplumsal durumu Araplarda çok kötü. Fakat diğer milletlerde daha iyi değildi asla. Gerek Asya ve gerek Avrupa'da kadın hukukunda mahrumdu. Hiçbir hak sahibi sayılmazdı. Erkek istediği zaman onu boşar, istediği zaman alırdı. Kadın eşya gibi telakki edilirdi. Evde hizmetçi derecesinde tutulurdu. Yahudi kızları babalarının evlerinde bile bir hizmetkar gibiydi. İcabında satılırlardı. İran'da Mezdek, kız kardeş ve anası ile evlenmeyi bile caiz gören sözüm ona bir din kurmuştu. Zerdüşlülükte kız kardeşle evlenmeyi kabul ediyordu. Bu vaziyete düşen kadınlıkta ne beklenirdi? Çin ve Hint gibi eski milletlerde, kadının ne kadar acıklı bir halde tutulduğu herkesçe belli bir şey. Eski toplumlarda, kadının mevkii her nedense çok geri tutuluyordu. Bilhassa Hint'de, kadın pek zavallı bir yaratık olarak addolunuyordu. dolunuyordu. Kadının hiçbir hakkı yoktu. Zevk haletiydi. Rahibeler bile fesada vasıta yapılırdı. İlahların musiki ve dansı sever olduklarına inançları olduğundan mabetlerde birçok dansları yaparlar, papazların her birine amade bulunurlardı. Kadınlar vedaları okumaktan, ruhlara yapılan ayinlere katılmaktan, ilahlara kurbanlık olarak takdim etme merasimlerine iştirakten başka bir şey yapmıyorlardı. Kadının dini, efendisine hizmetten ibaretti. Ölen kocasının naaşı üzerinde kendisini yakmak suretiyle hayatını kurban eden sadık zevci, en asil ve en iyi kadın diye bütün Hint mabedlerinde ifade olunuyordu. Bu ne kötü bir adetti. Dul kalan kadın, böyle feci bir surette yakılarak kurtulmuş oluyordu. Çünkü anne olmadığı takdirde, böyle bir kadının düçer olacağı yegane akibet, en müthiş sefaleti. Hiçbir şey, filozof ve mütefekkir, Genç dulların düçer oldukları bu feci zulme karşı nefret seslerini bile duyurmuyordu. Hindularca kadına mevki çok alçak tutuluyordu. Kadın hakkında Manu'da şöyle denilir. Kadınların murdar temayülleri vardır. Kadınların seciyesi zayıf, ahlakları fenadır. Bunlar gece gündüz tahakküm altında tutulmalıdır diyor. İran'da mecusi düşlerin devrinde kadınların geçirdiği tahakküm ve mahkumiyet de çok feci. Kadın bu devirde erkeğin şehvetini mahkum olan bir esir. Bir İranlı, en yakın akrabasıyla bile evlenebilirdi. İstediği zaman boşanmakta serbestti. Bu onun keyfine bağlıydı. Kadınların infirada mahkum etmek yalnız İranlılara mahsus bir adet de değildi. Yunanlılar da kadınları evlerinde kilitler ve bunların umum arasında, halk arasında, toplum arasında görünmelerine müsaade etmezlerdi. İran'da kadınları muhafaza etmek için büyük ağlar kullanılmak suretiyle Eski zamanlardan beri koruma altına tutarlardı. Yunanistan'da olduğu gibi İran'da da odalıklar almak adet olmuştu kadınlar için. Oda odaya hapsederek onlarla bir harem hayatı yaşamak gibi. Doğu ve Batı Avrupa İslamiyet'in zuhuru sırasında koyu bir karanlık içinde yüzdüğünden oradaki aile hayatını bilemiyoruz. O karanlık içinde kadının durumunun ne olduğunu sezmeye imkan yok. O günün efendisi sayılan Bizans'ta ise kadının durumu şöyle. Kadın erkeği malı. Onu da istediği gibi tasarruf hakkı var. Hayatı ve ölümü eşinin elinde. Köle muamelesine tabi tutulur. Kadın evvela babasının, evlendikten sonra kocasının, kocası ölünce de oğlunun mirası olur. Kadın bir şehvet meta. En medeni olan Atinalılar arasında bile kadın çarşılarda satılır, başkalarına ihale olunur, zevki tabi tutulurdu. Kadın mahza evin düzeni, çocuklara bakmak için lazım olan fakat buna rağmen fena dolunan bir şeydi. Eski Yunan'da ailede baba hakimdi. Çocuklar arın satabilirdi. Eski Fransa'da da böyleydi. Eski Roma aile teşkilatında baba reisti. Reis çocuklarına istediği gibi tasarruf eder, aileden atar satar ve aile disiplinine aykırı harekette bulunan aile efradını öldürebilirdi. Hz. İsa kadınlar hakkında çok hayırlı bir insiydi. Fakat Hristiyan Avrupa, putperest Avrupa gibi kadını hakir görmekten kendisini bir türlü kurtaramamıştı. Kadın ile erkek arasındaki münasebete başka gözle bakarak eski görüşlerden ayrılmadılar, ayrılamadılar. Kadın köle mevkinden kurtulamadı. Muhtelif devirlerde zaman zaman ortaya atılan felsefe meseleleri arasında bile karışan şu meseleler, kadın hakkındaki o kötü telakkinin devamından başka bir şey midir? Sorulara bakar mısınız? Kadınlarda mesuliyet, sorumluluk var mıdır yok mudur? Onlar hayvan gibi mesul mü, değil mi? Bu gibi acayip görüşler bile affınıza sunuyorum. Eski Avrupa'da söz konusuydu. İslamiyetin zuhurundan önce. Kadının ruhu olup olmadığı bile münakaş ediliyordu. Yani nasıl bir yaratık bunlardı. Hristiyanlık şefkat ve merhamet duygularına çok fazla önem verirdi. Hutperestliği yıkmak için gelmişti. İsevilik. Fakat bunlar hep tersine döndü. Halk ölülerin ruhlarına tapmaya başladı. Azizlerin muhalefatı taksitiz ediliyordu. Kilise kendi fikirlerine muhalif olanları amansız eziyordu. Bütün dünya medeniyetinin göz önünde... Hristiyanlığın tarihinde aziz olarak kaydolunanın birinin eliyle ve teşvikiyle asil bir kadın katledilmiş ve bu aziz son asırda kendisini müdafaa edecek ve mazul görecek bir adam da bulmuştu. Hristiyanlık gerçek manada haniflik adına Allah'a kulluk etmeye çalışan kişilerin bu Hristiyan kendini ilan eden kişiler yakalayıp katlediyorlardı. Hz. İsa'nın peygamberliği değil ilahlığı söz konusu edilerek Hristiyanlık bozulmuş, birin üçü, üçün biri görüşü getirilmiş. Ama hepsinin intikamını Amr bin As fethettiği yerlerde almıştı. Toplumsal hayatın bozulduğu, ahlak bağlarının çözüldüğü, fazilet nizamlarının, toplumsal kaydelerin inhilal ettiği böyle bir zamanda Resulullah aleyhissalatü vesselam öyle bir nizam ve öyle bir dinle gelmişti ki yeniden Hz. Adem ile gelen bu din Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ile yeniden güncellenmiş. Yeniden Kemal ermiş, yeniden zuhur etmişti ki bu dinde kadının mevkisi, konumu çok muhterem olmuştu. Kadına merhamet, hürmet esastı. Kadın erkekle eşit haklara sahipti. Kadın da erkek gibi imani, ameli ve ahlaki hükümlerle mükellef, iyilikle amel, kötülükle nehi ile memurdu. Erkekler okumak farz olduğu gibi kadınlara da farzdı. Kadın gibi erkek de aynı bilgileri almak ile hükümlüydü. Malı, Nefsi ve zimmeti üzerinde istediği gibi tasarruf hakkına sahip oldu. Kimsenin iznine ve hakiminin müsaadesine ihtiyacı yoktu. Evlenme, alım-satım, kirayı verip alma, bağışlama, emanet etme, kefil olma, havale yapma, ödünç para verip alma, şirket kurma, vekalet, barış ve dava gütme gibi bütün hususlarda İslam hukukuna göre erkek gibiydi. Kadın da erkek gibi meşru fiil ve hareketlerinden malen, virdanen mesuldü. Miras erkekten noksan alması ihtiyaca kadınla çocuklarının infak külfiyetinin koca üzerinde olmasından dolayı. Şehadetteki kadının bir erkek makamını tutulması, şehadeti tahammüldeki zaafına, diyeti erkeğin diyetinin yarısı olması ise çalışma kudretindeki noksanlığına ifade ediyor. Bununla beraber bazı hallerde bir kadının şehadeti bile kabul olunup onunla hüküm veriliyor. Bundan da anlaşılıyor ki birkaç meselede kadın ile erkek arasında görülen fark İnsan hakları bakımından değil, kadınların hususiyetleri bakımından. Hatta İslam dininde kadınlar siyasi haklara dahi malik sahip. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların da biatlerini kabul etmişti. Kadınlara da rey veriyordu. İmam-ı Azam Numam-ı Sabit Rahmetullahi Aleyh iştahdına göre kadınlar da hakim olabilirler. Doktor, hasta bakıcı olan nice kadınlar vardı. Talim ve tedris işlerine de kadınlar iştirak edebiliyorlardı. Bütün bunlar meydandayken nasıl olur da, İslamiyet'ten önceki devirde Arap kadını bilhassa iktisaden müstakil olduğu takdirde sonraki zamanda çok daha fazla bir hürriyete sahip bulunuyordu diyebilir. Ve hakikatleri bu kadar ters görmeye kalkışır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dinini tebliğ için Allah tarafından gönderilmesinden önce dünya ahvali bu merkezde, bu ortamda, bu şekildeydi. İslamiyet muzdarip insanlığın kurtarıcısı olmuş ve insanlığa muhtaç olduğu şeyi getirmişti. Bilhassa ilim Merhamet ve aşk medeniyeti İslamiyet'ten evvel dünyanın hiçbir yerinde huzur ve sükunet yoktu. Romalıların bozuk ahlakı, sefaat her yeri kaplamıştı. Bizans sükut halinde bulunuyordu. Bütün dünya vahşet ve zulüm içindeydi. Hayır ve faziletin namını anan yoktu. Herkes şer kuvvetiyle iş görüyordu. Hak kuvvete mahkumdu. Kalplerden merhamet silinmiş, şefkat ve merhamet getiren din, isevilik, Musevilik, eskiden mensuplarının gördüğü acıların intikamını almak sevdasına katılmıştı. Yahudilere neler yapmıyorlardı ki? Baştakilerin en büyük gayeleri harpti, savaştı. Dünyayı ateşe verip kan ve alev içinde insanlar boğulurken ganimet toplamak istiyorlardı. Şehirler yıkılıyor, ülkeler harap oluyor, hastalık ve sefalet dünyayı kırıp geçiriyordu. Fitne ve fesat kasırgaları her tarafı kasıp kavuruyordu. Dünyadan el çekmiş keşişlerin, manastırlarında ve eski felsefe kırıntıların taşıyan bazı alimlerin mesailerinde ancak ümit veren bir selameteşi görülüyordu. Fakat onlar da azdı, boğulmaya mahkumdu. Emniyet ve huzur, adalet ve insanlığın muhtaç olmuş olduğu asayiş yüzünden, yeryüzünden kalkmıştı. Barbarlık dünyanın yüzünü kaplamıştı. Ancak coğrafi durumu itibariyle Arabistan yarımadası bu kargaşalıklardan kısmen azade kalabilmişti. Avrupa uzaktı. Hint ve Çin ile temas da değildi. İran ile komşuydu fakat fazla bağlılığı yoktu. Suriye tarafından Romalılarla komşuydu. Ticari münasebetleri vardı fakat kültür münasebetleri yoktu. Arabistan'ın sıkı münasebette bulunduğu tek ülke Habeşistan'dı. Hülasa dünya pek karanlık ve karışıklık içindeydi. İslahı için, düzenlenmesi için, güncellenmesi için, insanlık onurunun yeniden ayağa kaldırılabilmesi için bir peygamberin tekrardan dünyaya teşrifine ihtiyaç vardı. Ama bu peygamber evrensel bir peygamber. Tüm egemenliğe, tüm insanlığa, tüm evrenselliğe, tüm yeryüzüne gönderilmiş bir peygamber olmalıydı. Bir kavme, bir topluluğa gönderilmiş olmamalıydı. Bütün ümitler Yahudi ve Hristiyan dinlerinin müjdelediği, ahir zaman peygamberine yönelikti. Bütün dünya zulmet içinde bu halaskarın zuhurunu, bu kurtarıcının gelişini gözlüyordu. Ve Allah, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile yeryüzünü aramış olduğu, beklemiş olduğu, özlemiş olduğu günlere geri çevirmek adına merhamet ile karanlığın aydınlığını göstermişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ilim, merhamet ve aşk medeniyetini 23 senelik kısa bir Peygamberlik zamanı dilimde tüm dünyaya yayabilmiş, teker teker yaşayarak insanlara sunabilmişti. Neden Efendimiz zamanındaki insanlar ölümüne bağlıydılar onun tek bir sünnetine bile? Çünkü onlar karanlığı görmüşlerdi, zulmeti yaşamışlardı, dünyanın boğuluşunu, kan ve ateş içerisinde yok oluşunu, harab oluşunu görmüşlerdi. Bu yüzden onun kıymetini biliyorlardı. Allah Resulü ile gelen İslam'ın kıymetini biliyorlardı. O yüzden son nefeslerine kadar bu davadan bir an bile vazgeçmediler. Bir an bile başka bir günüyle ulaşmasına gidecek yollara gitmekten kendilerini alıkoymadılar, mazeret çıkarmadılar. Eğer ilim, merhamet ve aç medenet İslam'ın zuhurunun tecelli etmesi gereken bir yer varsa gittiler. Çin'e, Avrasya'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya, dünyanın her yerine gittiler. Çünkü onlar sağlığın kıymetini gördüler ve çünkü onlar hasta bir toplum olarak, kalpleri ve ruhları hastalanmış bir toplum olarak Allah Resulü ile karşılaştılar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sözü yugunsa bütün insanlığın tedavisidir. Sözü yugunsa bütün insanların ruhları domuz gribindeyken, sözü yugunsa bütün insanlığın ruhları bir virüse yakalanmışken, sözü yugunsa bütün insanlığın ruhları zehire bulanmışken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bütün insanlığa panzehir olarak gelmişti. Her kim panzehire yaklaştıysa, her kim o panzehire başvurduysa, her kim o zehirin direktifleri doğrultusunda hareket ettiyse, temkinli ve tedbirli olduysa, şifayı dünyada da buldu, ahirette de bulacaktır. Her kim yüz çevirdiyse, kendini karantinaya hapsettiyse, akıbetini zulmet ve zehir üzerine hazırladıysa, o da kaybedenlerden oldu. Selam olsun. Panzehirimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile gelen şifa kaynağı, ilim merhamet ve aşk medeneti İslam'a hicret edebilenlere, İslam ile hayatını diriltebilenlere, İslam'ın kıymetini illa İslamsızlığı görene kadar beklememek adına şimdiden bile bilenlere, İslam'ın kıymetini bilip İslam'ı tüm gönüllere ulaştırabilmek adına gayret edebilenlere. Selam olsun. Nefs Mekkesi'nden, haramların çekiciliğinden, helallerin izzet ve şerefine hicret edebilenlere. Allah. Evet sevgili dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onunla güncellenen, kemal ve olgunla eren din İslam'ın zuhurunu anlatmak adına bir iki noktayı arz etmek ve paylaşmak istedik sizlerle. Çünkü İslam'ın kıymetini Bilemeyen topluluklar oluşu verdi. Bazen halbuki araştırılırsa fark edilecek ve görülecek. Ön yargı insanın doğruya ulaşmasını en büyük engel. Sevgili dostlar, sevgili dinleyiciler, öyleyse İslamı araştırmak, bir objektif açısıyla İslamı araştırmak, İslam öncesini ve İslam sonrasını kıyaslamak, aynı İslamdan önce Ömer ve İslamdan sonraki Ömer ibn el-Hattâb radıyallahu an gibi, sadece o örneği düşünebilirsiniz. İslam'dan önceki, Müslüman olmadan önceki Hz Ömer aslında tüm dünyayı temsil ediyor. Müslüman olduktan sonraki Hz Ömer ise İslam ile gelenleri temsil ediyor. Hz Ömer'in hayatını tekrardan bir göz ardı etmeden gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Bir dahaki buranın da görüşmek üzere sevgili dostlar. Bize adınansensoy.com internet sistemden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz efendim. Dualarımızdasınız. Dualarınızda olabilmek kavuşabileceğimiz en büyük nimettir bizler için. Rabbim bizleri ehdinas sıratı müstakim temennimizde bulunan sıratı müstakime ilesin. O duamızı kabul eylesin inşallah. Bir de programda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.